Aşık Yunus Hazretleri. Aşık ismi böyle. Allah Aşık Celle Aşkullah. Sevgi var ve aşk var o devamde. Sevgi, aşk. İnsan sever. Bu bir duygudur. Değişebilir böyle. Aşk ateştir böyle. Kalbini yakar. Kim Allah aşıksa onların yüzleri kara sarılıyor yüzlerinde böyle. Yani kanları yanar onların böyle. Yüzleri kara sarılıyor yüzlerinde böyle. Aşık böyle. Yani yarı divana böyle böyle. Onu gören mevcut deniz anlarına böyle. Allah aşkından yanar bunlar bunlara böyle. Az olursa onlardan biliriz işte böyle. Mezara kazıldı onun. Ölümünden 700 yıl sonra bu Eskişehir yolunda demir yolunda geçeceği zamanlar kazıldı. hiçbir çürmemiş böyle. Elini de alnında olduğu halde alıp başa götüren bence. Önce kazamadılar, izin vermedi. Attık şey Sonra bir gece zor bir şey yapmışlar bunları artık. Çok uğraşmışlar. Demir yollarını kopar atmış demir yollarını. Yeri değiştirildi. Gittim onlara. Çünkü bunlar tabi Eylullah diyor onlara böyle. bir tasarruf vardır böyle. Tasarruf. Kendi bedenen dışında tasarruf vardır böyle. Dışarında. Bunların bazıları görevli oluyor böyle. Kırıltı gidiyorlar gibi, üşter gibi oluyor bunlar. Buna bir öldüğümü yine başları gelir. Bildiğimle verdi, hocam altmış bir gün Allah mütevessin. Ee, Erzurum'dayım bir Müftü Efendi. 100 yıldan da fazla bir zaman önce. O onu tanıyormuş hocamı tanırken seni. İşine bir Peygamber aşkı geliyor işine, aşk resmi diyelim, aşk resmi pekem aşka. Yanıyor böyle, Bir gözü görmüyor. Böyle aşk görüşeli böyle. At rüyasına göre, her peygameye göre böyle. Ya da kalkıyor hep aşk görüşlük yanıyor böyle. Her alışığına koşuşuyorlar, medineye gidip görüşüyor böyle. Oraya mücavir oluyor böyle. Oraya kalıyor. Bir gün sabah maza girerken babasının kapısından erkence buna biri bir toka duruyor. Bir el görüyor ama. Eli görüyor. Tek el ama. İnsan yok böyle. Bir tokat böyle. Şefkat deri, şef, toka böyle şefkat dedi, tokat dedi böyle, böyle bir hafif bir yani uyarı, şefkat dedi, bir sevgi, karşı bir tokat böyle buralıyor. Bak kimse göremeyeceğin tabi tabii büyük müftü kendisi, o zaman müftüleri büyük alim kişi kendisi, anlıyor ki bir hata yaptım, bana ayağın denk al, uyar bana bu. Resmen ı ediyor, razum namazına namazını kılıyor. Oturuyor, başlayışını mürakabeyi, kapının gözüne başlıyor. kendisinin hepsini muhasebeleyip bakan. İşte dünya yaptım, ne yedim, ne içtim, nasıl yattım. Hepsi bunları in in inceliyor. Fakat bir hatasını bulamıyor böyle. Bu tepkik halindeyken, gözü kapalı, hafif bir dalıyor. Uyuklama. Sine deneyim, sine. İlâdîken ne? Sine tuyla Sine uykunun evveliyatı kendini bilir o anda. Yani konuşan falan diyor Ama kendine geç hafifle geçer kendisinde. Mesela şoförü döştünen bazen böyle. Ama döştünen çevirir kendisi böylece. Sine dönüyor buna. Bu da bu sine halinde hafif uykuyu dağılmış. Bakıyor Ravza Muhtaride bir telaş var. Ravza Muhtaride. Bir telaş koşuyor koşuyorlar. Meğer 40 biri vefat etmiş. 40 biri. O yerine Başkası geçecek, başkası geçecek böyle. Tabi kara verecek böyle. Kırıkta toplanmışlar. Bekliyorlar peygamber açısından, peygamber bekliyorlar e böyle. Lihansar'ı tabi yakın razı mutlaya böyle. Yalnız kalkıyor. Hazır Bekir sağında, sonunda bir şey geliyorlar böyle. Lihansar'ın razıdaki müşraba oturuyor. Hazır Bekir yanında, Ömer'le beraber. Hazır Bekir yanında da başı. 39 olmuşlar bunlar bir bu şekilde. Şimdi de devamımız dünya kültürü'nün başına. Ne derse kim alalım süre bu şekilde. Yarısı biznin yarısı yolla. süre bakalım derken. Birin söylüyor, oradan bakıyorlar onu görüyorlar böyle. Belki Pakistan'da bilmiyorum nerede onu bakıyorlar. Onla biraz bir, bir eksik daha görüyor böyle. Bir çirik piştik. Daha peşine hamile kalmak üzere, hamile kalmak üzere, onu fakir diyorlar, dursun bakalım daha beklemede. Şimdi şuna olan bunu alırken, biri bunu teklif ediyor, erz mütesihe. Yarası Allah, erz mütesihe aşkırsın yanıyor yarası Allah. Gece okuyamıyor böyle, Allah diye yanıyor. Buralar, diyor kızın başına bakıyor, gülümseyerek böyle. Tabii ya, aslanlara ne dersin? Yarasıyor Allah az evvel bir tökez fırlıyor böyle. Niye vurdun? Yarasıyor Allah aşkından cezbeye kapıldı solun şeyi girdi, sağ yanın şeyi girdi böyle. Aşkından kena fark etmedi böylece. O anlaya suçunu böylece. Kara verir, şamış ne Kam Kamş şamış te kara bile. Kara şamış verir böyle bunu. Onu da et. bakıyorlar. Hem tamam böyle bu. Şimdi kırkların başı yarasıyor Allah. Bu erzurum ülkesine buram bu bir görev verelim yarısına buna. Buna göre verelim. Yani şey bakıyor. O diyor her zaman dönsün. Orada talebe okusun böyle diyor. Böyle oturmasın başarı diyor. Dönsün. Orada talebe okusun böyle. İslam onun şansını böyle diyor. Kırkta yani dağılıyorlar. Hepsi. Bu da kendine geliyor anda. Kendine geliyor. Tabii kimse yok orada. Şimdi gördü. Tabii Resulullah gördü. iki sahabeyi gördü. Kırktağın içerisinde orada kaldı. O zaman muhtemelen olduğu için mağlubi feyiz, ruhsal hal çok değişmiş daha zaten yanıyor ateş daha yükselmiş kendisi yanıyor kendisi yalnız bir şey var bunda görev verildi peygam sanırım böyle. Erzama dönsün nasıl dönecek Erzama şimdi yanıyor, aşkı yanıyor orada ee, acaba bu işten karışamaz mı ama peygamber giremiyor şeytan hak rüya bu, gerçek rüya bu demem lazım falan derken bir kşama girene dememek için altına geliyor, hemen şama gideyim diye bir adres verilir böyle. Şama göreyim, o buna karşına göre durum bilir benet böyle. Diye. Hemen sabah zaaf bekliyor, yani sabahımız erken gelmişler yine, devletin biliyor şama gidiyor, doğru mütliy gidiyor, o zaman da vakan çok yüksek makamlar şey görüyor, toplumu ülken bağlı oturuyorlar, selam veriyor. Ben müftü beni görüşmek istiyorum. Müftü böyle rahatsızlık buluyor diyorlar böyle. Eğer soracağın bir şey varsa, FETÖ varsa, biz sor. Biz sana bir cevap verelim. E, ben diye, evet çok soracağım var ama ben müftü şahsen gene görmek istiyorum öyle O hasta diyorlar. Ya e, hasta olacağı edelim böyle. Ama böyle hasta diyorlar bu sefer. Böyle hasta böyle, diyorlar böyle. O zaman tabii daha anlayışlı durumunu. O zaman diye evi yapın? evine yapın? Evi nasıl ama bir de veriyor mühtemelen. Görev veriyorlar. Alıp götür böyle diyor böyle. Alıyor onu. Gidiyor. Karşıdan gösteriyor mühtemelen. Başına suamış. Yerde süpürüyor böyle. Kısa süpürüyor böyle. Yerde süpürüyor bu şekilde. Karşı gibi Ama yana gitme diyor. Belki sana saldırırsan böyle. Bakın diyor. <gülüyor> bu, tamam diyor. Tabii biliyor durumu böyle. Mülte süpürüyor. Yolları süpürüyor. Çıklık takılıyor kendisine. Yavaş gidiyor. Hakkadan sağdan geliyor. Esra Aleyküm Mühtefen diyor. Ve Aleyküm Selam diyor. Ona sarılıyor böyle. O da ona sarılıyor. Artık şüphe bak diyor. Sana vazife verildi. Her zaman böyle diyor. Hakkı olduysa sana orada görev verildi böyle diyor. Her zaman dön diyor. Orası kale. Kaleyi bırakmasın ona böyle, böyle diyor böyle. Ama bu gitme. Bu aşam üstahlarım oldu böyle diyor. Benim karşılık ev diyor. Ama şimdi gelmiyor ama böyle diyor. Gelme, gelme böyle. Akşam da yasanas eve gel diyor. Başta böyle kalan inşallah böyle böyle. Bu tabi gidiyor inşallah. İbadetini yap, bir şey yap, yasana sonra eve gidiyor. Diyor niye bıraktı müftüleri böyle diyor. İkisi yapma o adamı böyle diyeyim böyle. Kırıkların görevi çok ağırdı kırıkların görevi diyor. Ruhani görevi, derinle böyle böyle. Yine yani gemi batıyor. Bir garip var, şu var. Uyarılması gerekiyor. Bütün yani, devamını onların böyle. Azat ruhlar var. Hep onların görevi, ağır kırıkların görevi. Için. Şimdi diyor normal çekilsem diyor yine bana son sona gelirler diye eve gelirler bu sefer diyor, yolda bir şey soruluyor diyor. İkisi yapamayacağım diyor. Onun için işini böyle yaptım böyle bir tanıfı dedi. yaptım böyle diyor. Gidiyor orada kalıyor. Ondan sonra ev sonuna gidiyor. Hocam da o zaman çocukmuş o zaman. O da gidiyor ziyaretine. Gidiyor orada anlatıyor böyle. Böyle böyle geldin buraya böyle diye. böyle bir alem, böyle bir alem onlarda böyle. Kırkta, yediler, üçler, beş kadar bile açık kalanlar. Selam. Aynen. Selam. Aynen. Selam. Aynen. Bir gün hocam rahmetli dedi ki çarşamba günü yarın elmanızı el dükkana vardı. Hattattı hocam böyle. Öyle iş yapardı böyle. Usul okudum onda öyle. Başka vardı da. Ondan usul okudum onlarda. Fakat çoğun yanda kaldım böyle. Onun yanındaydı. Çok onu severdim böyle. Hiç boş gibi konuşamazdı böyle. Her taraftan gelenler, Pakistan'dan, Yurad'dan, Şam'da her taraftan böyle. Hep mağlebiyat böyle, ilim, irfan böyle, ahlak. Yani ona hayran kaldım. Her akşam onu on böyle. Allah'ın kısma, Allah'ın kısma Allah böyle. Yani melek diyene böyle. Böyle bir mübarek insanı kendisi. Yarın dedi, Ömer'in zaman sonra dedi, dükkana gel dedi. E ee, şanlı misafir gecirdi böyle. Eve gecirdi, dedi, dedi böyle. Bir de Yemenli bir Ahmet vardı. O da onu al geldi bana şeyden, Haramşehir'den. Ahmet aldım. Gene gittik. O şanlı ağın daha gelmemişti ana misafir. Oturuz, onu bekliyoruz. Rastla geldi. Ele iri benden biraz da şey böyle. Uzun fısa giymiş. Yok da böyle ilibağmış ben buradaydım böyle. böyle. Bak o bir torbası, bir de Değil, alsayını böyle, oturmuşa böyle beni. Gelin, el-selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Aleyküm selam, ona dedi ki buyur eve dedi, yemeye gidelim, hiç otururma orada. Yok dedi, yok dedi. Yok. dedi. Eve yemedir, değil, eve namaz koyacağız böyle. Aklım var, böyle. Bana. Eve de yemek gitmeyeceğiz, eve namaz koyacağız, evet, namaz koyacağız böyle. Peki kere başlandı böyle. Şimdi beraber gidiyoruz, ben tam yanı başında yiyorum ben. ben gençim böyle. Ah bir gerestem. Yanımda. Gidim ben de. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Devamlı hepsi hüküldü halde böyle. Tefek halde böyle. Böyle kapıdan girdi. Döndü kıbleye. Allahu Ekber dedi. Bir bir aldı ama böyle. Yani ben sağ üstünde haber. tekbir Allahu Ekber. Yani inanarak böyle. Allah bir azametine böyle tam anarak tekbir aldı. İki namaz kutu. Oturmadan. Başta maskoldu, selam verdi. Dedi ki bana bak ya arnım var bunu seyir bana bak. Dünya hayatı kısa değil böyle. Dünya çok kısa dünya böyle. Bitiyor öyle böyle böyle böyle. Emir nefes seyir belirli böyle böyle. Rızık belirli bunlar böyle. Bitiyor öyle böyle dedi. Ama alem dedi, alem böyle de. O aran bitmedi bu aran verdi. Çok binler sene kabir ate böyle böyle. Mahşer hesap binler sene saat köprüsü var diye böyle böyle de. Oraya çok çok amel lazım böyle. Dedi. O da rahatlık içinde değil mi? Çok ameller, çok lazım verildi böyle. lazım verildi böyle. böyle. Eğer dedi, de eve yemek yemek gelince olsaydık, evimi boşa içtirdik bizim yolda böyle böyle. Ama niye dedi, da mı? Onun için safi böyle, her adımı size hafif. Her adımı Allah safi hafif böyle. Namak komşu böyle, böyle, böyle. Oturduk orada, yemek ettik orada. Şu şey içtik, hoşçakalın, ürünün de üstü. Ama Murat hocam tabii tabii kendisi de o yaptı sohbeti böyle. Ama o anda bakışını yani yemin söyleyen böyle, yeminle söylediği o anda cihatı Asır kapısını Gazzelere gitmem ben böyle. Bu da oturdu diye bana bakın böyle. O sohbette böyle ruhsa fez böyle gerçek mesela kalkmış böyle. Sanki yere böyle. Havadan boşta böyle taktı alan böyle. Fizik alan başka bir alem böyle böyle. Öyle hal böyle. Bir iki saat Sonra tabi dağıldık oradan. Cumartesi günü o gün Perşembe'ydi değil mi? Sonra Cumaş Cuma, Cuma, ön namazına Haramşire'ye gittim. zaman değil ama öyle. Tana. Ondan çok az insanlar. Çok insan seyreti acılardı. E, Haramşire'ye gittim. Arka tarafta oturdum. Orada kitap okuyorum. Orada. Yazına Epi bir var biraz da. Öyle zamanla. Ben eten okunmadan baktım birisi selam verdi. Baktım o bayisi attı böyle. Dedi ki bu yavrum dedi Tokyo'su, ağız sarısı, torbası. Bunlar seninle kalsın dedim. Resulullah cihazdaki çepeldi böyle. Girer kalbisayarın böyle. Bunlar seninle kalsın. Eman dedi böyle, bana böyle. Ben Tokyo'nun önünde aldım elime koydum. trenin önünde böyle. Kimse kanında. Önde cemaat. Ancak Ravuz'a müddeti zor, zor doldu o zaman böyle. Az cemaat böyle. Biraz da evvel okudu. Evvel Ben sünneti olduğum yerine kıldım. Sonra kavmet deyince 6-5 hepsi işler aldım. Tabi meclis sabah geçtim. Öne gittim. En akar safta kıl namazımı selamın hemen kalktım. Aynaya geldim. Aynaya geldim. Orada sünneti kılımı. çektim orada. Dua bitirdim orada. Cemaat epeyde dağıldılar. Bu gelmiyor böyle. Etrafı kimse yok. Zaten öde olan cemaatlarda. Bir türlü gelmiyor böyle. Bakıyorum gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Onun şey şöyle geliştirdim böyle. Namazına gelirken pilav yapmıştım. Bizi ötmüştüm pilavında. Orada en şey pilav yedikolarda böyle böyle. Ucuz da pilav iş orada. Pilav yapmıştım, ötmüştüm. Dedim burası, buraya gelecek. Yanına gidemez. E, tablası bende, aslası bende, tokusu bende, yanına gidemez bu. Gece bu geçecek bu. Bırak bunu dedim, onu böyle. Yani yapıştıyım. Ya da ben deme, deme götürüyorum inşallah deme. Bu otobanda grubu Karabas'ta kaldığımızda, meslede, deme götürüyorum onu deme. Bir çay demem inşallah. Yani, bir ikram demem onu böyle. Kesin karar verdim, bırakamayayım bunu böyle. Ben düştüğükken eşleri kayboldu bakın böyle. Eşler böyle. Ününde be kimse yok. Eşler kayboldu böyle. Vallahi bakın sağ sola yok işler da e bakıyorum kimse yok böyle eşe kayboldu. Hemen hocama koştum eşe oldu böyle. Hemen gittim di Hocam sen arke ustana ne bu tuhaf telaşlı bana böyle. ki Ne bu telaşlı bana böyle güldür böyle. Deme hocam böyle bir oldun. Gülgene gül yine güldü böyle. Tabii biliyorlar da böyle. Hocam kim bu? O al böyle. Anladım böyle. Örekrultan böyle böyle. O senin var şey sordu bana. Yani sabırla. Bak hem yani kılacak mı bulacak mısın bakalım gelmiyor ya böyle. İmtihan etti şimdi böyle. Bak da kızmadı dedi böyle. Bir de yeme onu alacaksın dedi. onun şimdi şadadır. Sen görmezdi böyle. Bir gün hocam bu. Nereden bu bulurum? Seni bulamazsın. İşte, sana o seni buluru. Seni bulamazsın. bana verdi böyle. Allah Allah. Bir gün çıkıyorum namazdan çıkıyorum. Amirim gideceğim böyle. Baktım, dinin arkasında oturmuş. Şöyle hafif sola Peygamber'in kabına dönmüş. Oturmuş böyle, gözü kapalı. Dinin arkasında oturuyor bir kenarda. Arkada bir yerde böyle. Yüzde böyle eski falan böyle. Yani gören, dinenci falan böyle kimse şey yapma kendisine böyle böyle. Öyle bir tip. Görünüm, görünüm böyle. Dış görünümü. İşçi tabii. Volkanı böyle. Oturuyor şekilde. Görünce gittim, oturdum oturdum yanına dişin otur böyle gözü kapalı böyle hep ya oturun böyle oturun böyle kardeş bana şey yaptı böyle <gülüyor> ben elimi bela ettim böyle yine kapalı ki geçtim böyle gel hep ya kaldı kaldı baktım orada onun görevi var tabi orada öyle şeyler ücretlere onlar oluyor böyle şimdi izinciyim ama tekrar bakarsınız onu bekliyormuşum böyle yine kardeş gözüne şeyler bana baktı işatten böyle. gideyim. Böyle işaret etti bana. Gittim ben. Gittim ben. Oradan geçtiğim yukarı geçti araban bayağı bir zaman geçti. Yine aynı yerde aynı yerde gene gördüm böyle. İki ayağı şişmiş ayakları. İki ayağı böyle. Ve çatlamış. Şiş ayaklar, çatlamış ayakları böyle. Bayağı altı adam ayakları. Aynı ayakları. İşte görünce açtık şimdi göz onda böyle. Bana bak selam ve selam. O ile müsaade seni götüreyim sözü sen var müsteşfaya. Hastane müsteşfaya, böyle. Dindim, müsteşfaya, sen, böyle. E, yadın, diyeyim, müsteşfaya seni de böyle. Konuya iyi adım edeyim. Götüreyim seni. Çeviri atma ona. Allah bunu görmüyor mu? Bilmiyor mu? Allah dilerse bu doktoru buraya gönder dedi. Bana bak. Sen işe gidin şey bana böyle. Allah bunu görüyor biliyor. Allah dilerse doktoru buraya gönderir dedi böyle böyle. Da, peki böyle. Gittim ben de. Yine aradan bir zaman geçti. Gene Akkatar'da Kuzey'de de öyle çıkacağım. Hep ayrı böyle. Her zaman görmüyorum böyle. Yine baktım karşıda Oturuyor orada. O günde benim işim acele. Ne işim? Bilmiyorum düştüm böyle. İşim acele. O günde dediğimi görmeyeceğim bana. Geçmeyeceğim böyle. <gülüyor> o günde böyle. O yetim kalbinde. Ama tam karşıdan böyle. <gülüyor> <gülüyor> karşıdan böyle. bir falan var. Böyle. Gittim yanına ben de. Çıkarıp bir riyal kağıt para. Bir riyalı. Ha bu dedi. Bana bir aspirin al. Aspirin al. Aspirin aldı aspir da aspir aspir böyle. Yakını <gülüyor> ne keyif edeceğim. Toz etmek ayaklar ağrımıyor bir zamanlar. Onun tedavisi bunlar da böyle. Bir aspirin aldı, aspirin. Ona kalbine geçti. Aspirin ağrıyı keser ama şişiyi indirmez. Çatlamış yaralarını geçirmez aspirin. Ben işlemeye geçerken sen karışma bana. Sen git yürü hemen. Yürü gittim ben. Tam kapıdan çıkacağım. Ahmet Bartuz vardı. Biliyor musun Ahmet Bartuz? Doktor Ahmet Bartuz. Ne böyle? Kaçtı böyle. Rahmet o da yeni Medine'den ye gelmiş Kapına giriş yapıyor böyle. Yeni gelmiş böyle. Burada tanıştı böyle. Hem ona sarıman salladım böyle. Onu sarınca atma geldi. Dedim doktor beyim buradan bir çok muhtemel bir zat var dedim böyle. Rahat bakamazsın bakayım dedi böyle. Geldik. dedim hocam dedim buradan bizim Türkiye'de doktor. Eğer izin açsan baksın raklarına baksın de bela. Anne gel dostu beli gel Hem olması buldu. Uğur Han basma dedi. Başta. Ana baştası. Ana baştası. Ana baştası. Ana baştası. Ana baştası. Ana baştası. Ana baştası. Bunun böyle. Onun sıvı oldu, asıl oldu. oldu Allah'ım Allah böyle. Hemen şöyle baktı gibi, am anlatabilirim. Çıkar cebinden böyle, üstlük işte çıkarı böyle. Birkaç yazdı bana, izatı bunları. Onu sonra gittiyor, yeni şey. gelmiş daha böyle. Benim hocam aslın olayı bunları alayım. Aslına kalsın işin bana bak. Aslına bu arada günde evvel böyle, bak sevgili böyle, günde evvel. Onları aldım. getirdim. Son mekere gördüm, altını kaçtı böyle. Son gördüm, ben daha görmedim kendisini böyle. Ölmüş, ölmüştü tabi, o yaşlı için öyle. Allah'ım etsin,